Rüzgar Kanın bütün tarlarından Bir öpüş kaldı belleğimde Gezgin ve Yaşlı oturduğu dağ oyuntusunda Ters çevrilmiş derisiyle Soluyan iyileşmez bir Sayrılık Her şey uykusuz düşün Kırıldığı o zayi yazda kaldı Öğrendiğimiz dudakların Ve siyah kalbin Keskin nehrinde Dip kayın soluk kürekçisi Tatlarınızı karanlıkla beslerken, her şey bükülmez kirpiklerin dallarındaki görüntüde kaldı. Bütün kuşlardan dökülmüş tüylerin ülkesine benzeyen kötü bir zamanı vardı kökünden düşmesini isteyen, her şey uykusuz dönüş gibi dökülen o ayaz yazıda kaldı. Merhabalar, ben Mesut Varlık, Matbuat Dünyası'na hoş geldiniz. Girişte Azat Ziya Eren'in kendi sesinden Safir Rüzgar adlı şiirinin ilk kısmını dinlemiş olduk. Çünkü bu akşam Enis Batur'un deyişiyle edebiyatımıza kalıcı bir taşı gibi giren ve böyle baykuş sesi duyulmamıştır diyerek selamladığı son kitabı Yiğitik Baykuş şiir kitabı üzerine konuşmak üzere e, büyük çabalar e, sonucunda programa katılmaya ikna ettiğim Azat Ziya Eren konuğumuz. E, kendisi Diyarbakır'da yaşadığı için şu anda telefon attığımızda. Azat hoş geldin. Merhabalar Mesut. E, Azat öncelikle e, Yitik Baykuş e, şiir kitabından önceki çalışmalarından e, bir miktar bahsedecek olursak aslında farklı alanlarda yani Mardin, Paris, Diyarbakır gibi şehirler üzerine yaptığın monografi çalışmaları, Pesoa incelemesi, fotoğraf ve resim sergileri gibi farklı alanlarda farklı nasıl diyelim bir takım üretimlerin söz konusu. Evet. Bu bir tür dağınıklığın göstergesi mi yoksa bir tür kafandaki bir büyük projenin parçaları mı? Aslında şöyle nasıl ifade edilebilir? Yani Merkezinde şiir olan bir darlık var aslında. Bu bahsettiğim sanat disiplinlerinin hepsi de o darlıktan belki birazcık da olsa bir sıyrılmak için, bir soluklanmak için mecralar onlar. Yani hayatınızın nihayetinde şiir adıyorsunuz. Şiir üzerinden düşünüyorsunuz, şiir üzerinden yaşıyorsunuz. Bu yaşantıyı biraz hafifletmeye ihtiyaç duyuyorsunuz. Orada da belki bir fotoğraf makinesinin deklanşörüne, ya da bir fırçaya ya da düz yazıdaki herhangi bir metinle ya da bir resim tuvaliyle ilgili bir dökülmeye ihtiyacınız oluyor. Çok dağılma değil ama aslında bence aksine şiire daha iyi odaklanmak için biraz kısmi nefes durakları diyebiliriz o alanlara. Peki fotoğraf ve resim gibi göze hitap eden alanlarda üretimler yaparken bir yandan da Şiirini bu fotoğraf ve resim çalışmalarının yanına koyduğumuzda pek de e, imge özelinde değil ama e, kelimeler e, üzerinden ve ses üzerinden kurduğun bir e, şiir söz konusu. E, evet. Fotoğraf ve resimde eksik kalanı şiir tamamlıyor e, ama şiirde eksik bıraktığını da fotoğraf ve resimle e, bütünleştiriyorsun diyebilir miyiz? Aslında fotoğrafla ilgili e, benim e, maceram e, edebiyat etkinlikleriyle, festivallerle e, turnelerle bağlantılı olarak gelişiyor. Yani çocukluğumdan bu yana tabii ki fotoğraf çekiyorum. Hepimiz çekiyoruz ama. Yani ben profesyonel fotoğrafçı değilim. E, lakin gittiğim yerlerle ilgili gördüğüm ya da görmek istediğim e, hafızanda yerleşmesini istediğim görselleri de e, yani edebi anlamda belki bir kaygı içerisinde var mıdır bilmiyorum ama onlar da Resimliyorum, fotoğraflıyorum evet. Yani bir bütünün parçaları olabilir mi? Novalis'in bir sözü var yani. Nihayetinde yani birbirinden bağımsız gibi görünen parçalar bir araya geldiklerinde acayip bir bütün de oluşturabilirler. Yani belki öyle bir şey de olabilir ama ben hani bunun belli bir farkındalık içerisinde, belli bir konuşmanın başında söylediğim gibi bir proje kapsamı içerisinde değerlendirmiyorum. Yani bütün kafamdaki proje ne varsa açıkçası şiir, şiir üzerine kurulur bir proje. Bu da kendisi. Peki o bahsettiğin e, muazzam dağınıklıktan e, hareket ederek e, şu geliyor aklıma. Örneğin son şiir kitabın Yitik Baykuş e, üzerinden gidecek olursak. E, sen şiir kitaplarını e, bir kitap olarak mı e, yazmaya başlıyorsun? Yo yoksa e, yol üzerindeyken yazılan gelen şiirler bir gün e, senin önünde bir bütün oluşturmaya başlıyor ve onları yan yana getirip bir kitap haline mi getiriyorsun? Şiire ilk başladığım dönemlerde yani birikmiş bir birikinti haline geliyordu şiirler. Fakat daha ileriki yaşlarda şiirle aranızdaki bağ tabi daha kökleştikçe farklı bir durum ortaya çıkıyor. Yani kitapların kendi dünyası olduğunu kitapların kendi organizması olduğunu hissediyorsun, hissettiriyorsun. Yani. Ona ben şuna inanıyorum bir şiir kitabının varsa bir orijinalizliği, özgürlüğü, varsa bir gücü şiirin, o şiir kitabının kendinden önceki kitaptan olan bağımsızlığı değil. Aksine şiir kitabının kendi içerisindeki şiirlerin de birbirinden bağımsızlığıyla alakalıdır. Yani senkronize isteyen bir şiir aktarımı olduğunu ben içten içe belki söyleyebilirim ama dıştan işte her şiirin bağımsız şiir olduğunu dolayısıyla kendi içlerinde böyle bir ekrandan da dışarıdan aynı karakterleri olduğunu düşünüyorum. Ee, ama bir öne gelen gelmek isteyen şiirler olabiliyor ya da o oyun içerisine girmek istemeyen onun dışında kalmak isteyen onu da şiirin kendisi tercih ediyor öyle şiirlerde olabiliyor Yitik Baykuş'taki şiirlerin büyük çoğunluğu ama e, aynı dönem içerisinde aynı süreç içerisinde yazılmış dolayısıyla yani e, bir ördalıkları bir anlam ifade eden öyle söyleyebilirim peki e, senin Şiirlerinde de çok doğrudan ve e, hani sloganvari e, olmamak kaydıyla e, önemli ve ciddi bir e, estetik kaygıyla e, birlikte politik bir kaygı da söz konusu. Evet. E, politika ile şiir arasında senin için nasıl bir e, ilişkilenme söz konusu? Elbette politik şiir değil ama şöyle bir olgu var. Bu sadece bizim kendi yaşadığımız topraklar için değil, dünya edebiyatının e, özellikle bizim e, ikinci dünya edebiyatı dediğimiz e, edebiyatçıların yaşantısıyla da alakalıdır bu. Biz kendimiz de çok e, birlik ilistanlı topraklarda yaşamıyoruz hepimiz. Aynı sorunlarla, aynı sıkıntılarla birlikte hayatımızı sürdürüyoruz. Bunlardan kopuk olma gibi bir yok bizim. Dolayısıyla hani bunu çok politik bir söylem olarak değil, aksine çok insani, çok vicdani ve çok naif bir e, döküm olarak ben görüyorum. Çünkü e, hani bazen sözde olarak sözlemlerden hatırladığını bir biraz sert de görüyorumlar oluyor. Çünkü yani şiirin içerisinde olmasa bile en azından durduğum yerler alakalı olarak. E, fakat şöyle bir olgu var, bizim kendi tasavvurumuz dışında herhangi bir naif veya insani hissini bile çok sert görebiliyoruz. Onlara Onu çok sert, sert algılayabiliyoruz. Bu hem bizim kendimizi, yani bizi gerçekleştiren sistemin ve hem de ona tılsım olan bizim aylıklarımız. Dolayısıyla şiirin içerisinde hem de Zannediyorum... ...imleyen, işaretleyen... E ...mizeler olması gerekiyor. O tohumlar doğran... ...o şeyin hikayesinde, o, o söylemin hikayesinde... ...var olması gerekiyor. Ama ben... ...birim olarak politik şirin... ...şirin... E, ...murası, canlı... ...diyeler şirin e, karşımı çok uzağım zaten. Peki. E, zannediyorum yani... ...tabii buradan Diyarbakır'a ve... E, ...cep e, telefonu üzerinden... ...bağlantı yaptığımız için bazen... Ee, evet. sesin gelip gitmesinde bir takım problemler oluyor. Umarım e, dinleyicilerimiz ben için... Ben gayet iyi alıyorum. <gülüyor> evet şu, şu anda seninki de gayet iyi evet. geliyor ama bazen e, şey yapabiliyor. İyi, e, kayabiliyor. Ee, yani bu şunları kısaca şöyle söyleyebilirim. Hakik hakikaten de bu normal bizim gündelik yaşantılarımız için de geçerli. Dostluklarımız için de. Yani dostumuz da örneğin bizden farklı bir şey söylediği zaman kendisi açısından insani bir söylem olsa bile bize yabancıysa onu çok sert görebiliyoruz. Bu siyasetin içerisinde de var, bu sanatın içerisinde de var. Çünkü bu yaşantının kendisi içerisinde var. E, özellikle de halk özgürlükler mücadelesinin yaşandığı ülkelerde bizim ülkemiz gibi e, ezber bozan söylemler sert görülebiliyor ya da benimsenmeyebiliyor. Bunlar da süreç içerisinde kendisini haklayacak olan e, söylemlerdir diye düşünüyorum. Yani Ama politik şiiri tabii ki çok uzağındayım olan sırada söylüyorum. Evet yani e, politik bir şiir değil e, kesinlikle şiirin ama evet. e, içinde politika barındıran ve bunu da e, belli etmekten çekinmeyen bir şiir evet. olduğunu zannediyorum söyleyebiliriz. Teşekkür ediyorum. E, peki Azat şimdi Diyarbakır'da yaşıyorsun ve e, ilkokul öğretmenliği yaparak e, gündelik hayatını geç, geçir, geçiriyorsun. E, evet. Dolayısıyla aslında Türkiye'nin bir bakıma Taşrası'nda yaşıyorsun ama bir ayağında e, işte sanat dünyasının e, bugünkü merkezlerinden biri olan e, Paris'e gidip geliyorsun İstanbul'a e, az da olsa gelip gidiyorsun vesaire Taşra'da Aha. yaşıyor olmanın ve orada sanat sal üretimler yapıyor olmanın. Bir getirisi olduğunu söyleyebilir miyiz? Ee, senin için Enis Batur'un dediği gibi atak ve susuz bir e, kaleme sahip olman da bunun bir etkisi var mı sence? Ya, Enis Batur güzel bir şair. Benim için benim çocukluğumdan itibaren e, çok emeği olan bir şair. Yani Kendisinin benden haberdar olmadığı dönemlerde de okumalarından dolayı. E, bizim için çok önemli bir şair, çok güçlü bir şairimiz Enis Batur. Onu söylediği sözler ağıttık yani öpülüp başa başa konulacak sözler. Fakat ben şunu söyleyeyim öncelikle, ee, Taşra e, dışardalıktır yani Taşra evet. merkez dışıdır. Ee, Diyarbakır aslında sadece Diyarbakır değil, ne ee, de sanatın kültürün e, uzun uzun yıllardan yüzyıllarca, yıllarca, e, bin yıla yakın bir süreden ki e, merkezin merkezinde var olmuş. E, mekanlar, merkezinde var olmuş bir coğrafya. Dolayısıyla hani evet yurt dışına da gidiyorum. Konferanslara da katılıyoruz. Şiirlerle, festivallerine gidiyoruz ama hani Diyarbakır'ın dışındaki, Diyarbakır'daki kültürel sanatsal algıyı, yoğunluğu çok da hani onun üstünde yoğunluğu gördüğüm çok büyük şeyler olmadı açıkçası. 20 yıla yakında Diyarbakır'da üretiyorum da. Diyarbakır'da ürettiğim için çok şanslı hissediyorum kendimi. Çünkü hem köklerimin olduğu şehir Diyarbakır, hem de köklerimin olmasının dışında birçok kavmin köklerinin olduğu şehir, yani şehir üretme açısından, şehir yaşama açısından derya diyebileceğimiz bir şehir Diyarbakır. Yani gizlintiler için gidiyorum yerlere ama kalmak duygusu olarak iyi ki Diyarbakır'dayım, iyi ki Diyarbakır'da üretiyorum. Çünkü başka bir yerde üretiyor olsaydım, Şiirin nasıl geliştiği ya da şiirin nasıl onu bilmiyorum ama e, şu an onun zenginliğini yaşadığımı hissediyorum ben. Evet yani e, şiirlerinde de hakikaten o farklı e, sesi ben e, büyük ölçüde doğrusu buna bağlıyorum. Çünkü başka hı hı. bir yani diğer e, işte İstanbul'da, Ankara'da neyse büyük şehirlerde diyeceğimiz e, ya da göz önünde olan kentlerde yaşayan e, şairlerin soluduğu, atmosferden ve e, havadan farklı bir e, şey içerisindesin ve bunun da e, bir tür e, et kemik gibi, nefes e, gibi şiirine ve oradaki kelimelere e, yansıdığını düşünüyorum. Evet. Dışarıdalık duygusu daima iyidir zaten. Hem dışarıdalık duygusu iyidir hem de e, kişinin kendi kuyusunda yaşama duygusu. Yani Görbakır'da yaşıyorum ama Görbakır'da da kendi kovulda yaşıyorum hem Diyarbakır'ın sokaklarına, surlarına Diyarbakır'ın kültürel mirasına zenginliğine de yaşıyorum hem de Diyarbakır'ın içerisinde diyarbakır'da da belki kısmen yabancılaşarak o yabancılıktan da Diyarbakır'ı almamayan çalıştığım. E, Tabi bu normal gündelik yaşantıda nasıl bir inginlik ya nasıl bir sıkıntılar yumağı yaşatıyorsa şiir içerisinde de onun aynısını görmek mümkün. Ama deneyim Sesin yine uzaklaştı. E, e, Azat şu anda... E, de, ...bizi Alo. duyabiliyor musun? Evet duyabiliyorum. <gülüyor> şimdi şimdi geldi. Az önce uzaklaşmıştı. Hı. Şimdi geldi sesin. Evet. Yani e, böyle bir duygu. Diyarbakır'da yazmak duygusu e, diğer şehirlerde yazmak duygusuyla aynı. Sonuç itibariyle bu bir tür e, ilişkilenme halidir ve Evet. Ee, sen ha Diyarbakır'da kendi kabuğun içerisinde e, yaşamışsın, e, ha başka bir şehirde önemli olan kendine kurduğun o e, kabuk anladığım kadarıyla. Hem kabuk var hem şunu da söyleyebiliriz. Örneğin Ars Requiem'de az önce e, kayıt vardı sanırım ses kaydı o, programının öncesinde dinlettirdiğim e, evet. Kırımlar Kilisesi'nde olduğum. Yani o Art Requiem kitabını ben bir dağ köyünde yazdım. Kendi doğduğum dağ köyünde yazdım ben Diyarbakır'ın ilçesinde. Ee, ilçesine. Oradaki şiirle Oletyaz'daki şiirler arasında tabii ki fark var. Çünkü Oletyaz'ı ben Fransa'daki Brezidans dönemi 3 aylık bir süreçte yazdım. Art Requiem'i e, dağ köyünde yazdım Diyarbakır'da. E, Yitik da Almanya'da Brecht'in kara ormanlarında yazdım. Her birinin sesi tabii ki birbirinden farklı. İyi ki de farklı. Ama kök itibariyle köklerim, şiirimin kökü Diyarbakır'da. Onu söyleyebilirim. Pekala. Son olarak şunu sormak istiyorum. Şimdi en azından benim için, umarım da dinleyenler için öyledir. Benim için gayet keyifli bir sohbet oluyor. Ve hani evet. bunca programa çıkmaktan, kaçınmandan... Şeyi sezinlemiştim hani ba bazı insanlar e, yazarak e, ancak konuşabilir ama dile dökmeye e, sesli olarak e, konuşmak başka bir e, şeydir. Bundan dolayı mı acaba diye endişe ediyordum hiç de öyle değilmiş. E, şimdi bunu fark ediyorum ki seninle sohbet ederken. Teşekkür ederim ama ben de ısrarla sana ifade etmiştim onu. Biz dost olarak beraber oturalım sohbetler edelim ama radyodan beni uzak tut diye. Yine de teşekkür ediyorum ağırladığın için hem sana hem açık radyoya. Eyvallah. Ee, biz katıldığın için. için çok teşekkür ediyorum. Biz, biz katıldığın için teşekkür ederiz ama e, bunu şunu sormak için söyledim. Sen çok fazla e, işte böyle programlara da katılmıyorsun, röportajlar da vermiyorsun vesaire. E, evet. Bu tavır yani bu bir tavır mı e, ve bunun şeyi nedir? Hani e, eserimi ortaya koyarım ve kenara çekilirim mantalitesi mi söz konusu? Bunu merak ediyorum. Kısmi anlamda sondaki 3 ya da 4 yıl için tavır olarak söyleyebiliriz ama bundan daha önceki süreçlerde de öyleydi. Hani ben şeye inanıyorum, şiirin vitrinle, şiirin çok görünürlükle alakası yoktur. Şiirin okurla kendi arasındaki bir bağ vardır. Şiiri yazan üretici de o bağın içerisinde çok fazla dahil olmamalıdır. Yani bu romancılar için, hikayeciler için sinemacılar için de, için, de, için, de, için, de için geçerli olmayabilir ama şiirin Yine sesin yani, uzaklaştı. O, pardon. Şiir ben, yani kendi im, imgeselliğini yaşar. Şiir kendi imgeselliğini yaşadığı için üreticisinin ona çok müdahil olmaması gerekiyor. Onun için uzak duruyorum. Doğru. Fakat son 3-4 yıllık süreç içerisinde de bizim edebiyat dünyamızın kendi yaşadığı toplumun e, çok uzağında olduğunu düşünüyorum artık. Daha da gitgide koptuğunu düşünüyorum. Kendi toplumsal meselelerine karşı duyarlısız olduğunu, bireysel zevklerine daha düşkünleşen bir sanatçı camiası ortaya çıktığını ve kendi hengamesinde yaşayan bir güruf olduğunu düşünüyorum. Ona dahil olmak istemiyorum açıkçası. Evet, yani son üç dört yıl içinde bu geçerli. Ortaikayım. Öncesinde de ama öncesinde de dergilerde şiir yayınladığımda ağırlıklı olarak kitaplık dergisinde yayınlıyordum. Onun dışında yıl içerisinde belki bir ya da iki tane farklı dergide şiir yayınlıyordum. Yani çok dağılmadım açıkçası ürün yayınlatma açısından da. Göz önünde de olmaya da zaten şiirin öyle bir ihtiyacı yok. Yani şey yoksa da bana kimsenin bir ihtiyacı yok. Evet, umarım yani düşünüyorum. umarım e, kitaplarıyla ilgili herhangi bir en ufak bir e, eleştiri yayınlandığı zaman e, derhal kar, kaleme sarılıp savunmalar kaleme alan e, yazarlar, şairler e, senin bu sözlerini e, duyar diye ümit ediyorum. Ee... Onlar bence üretimlerine, kendi üretimlerine haksızlık ediyorlar. Çünkü benim çok Aynen merak edildiğim şairler var bizim ülkemizde. Ee, yani öyle cümleler sarf ediyorlar, öyle diyaloglar içerisinde ve sığ diyaloglar içerisinde bazen girebiliyorlar ki yazdıkları şiirle kendileri arasında bağ kuramıyoruz. Bu sefer biz onların okurları olarak e, bocalıyoruz. Yani beni de iki üç kişiye okuyorsa e, benden dolayı şiirimi okurken bocalamasın istiyorum. Yani ben tek kaygım o şimdi. Eyvallah. Tam da bu nedenle işte seninle senin şiirlerinle e, okurların e, senden tamamen bağımsız bir şekilde e, bir ilişki kurabiliyorlar. E, ve tam da bu nedenle zannediyorum çok sağlam bir ilişki oluyor bu. Teşekkür ediyorum. Öyle bir ilişki varsa bu beni ancak mutlu eder Sağ ol. E, Azat programın sonuna geldik. E, zorlu bir telefon bağlantısı da olsa e, katıldığın <gülüyor> evet, için... Evet. Çok çok teşekkür ederiz. Ben çok teşekkür ediyorum. Tekrar Açık Radyo'ya da Mesut sana özellikle. Ee, seni biraz yordum farkındayım ama. <gülüyor> Estağfurullah. E, sesini, sesini buralardan duymak çok güzel. İyi, i̇yi yayınlar diliyorum. Takip ediyorum seni ayrıca. Denk düştüğü sürece Yarbakır'dan hani Açık Radyo'ya rahat ulaşabiliyoruz. Ee, i̇yi yayınlar, iyi programlar diyorum hepinizde. Sana ve bütün dostlarına oradaki. Eyvallah. Çok teşekkürler. İyi akşamlar. Çok teşekkürler. İyi akşamlar. Sevgiler. Sağ tamam. Efendim bu akşam e, Azat Ziya Eren ile son şiir kitabı Yitik Baykuş vesilesiyle şiir politika sanat e, üzerine küçük bir sohbet gerçekleştirdik. E, önümüzdeki hafta yeniden görüşmek üzere iyi akşamlar. Matbuat Dünyası.